Merhaba, Malta'nın Avrupa Birliği'ndeki hava kirliliği sınırını aşan ülkeler arasına katılmasıyla birlikte 3 yıl önce bu limiti aşan 10 ülkeye bir yenisi daha eklenmiş oldu. E.E.A. Müdürü Hans Brunix, Batı Avrupa'da bu ay hava kirliliğinin yüksek düzeye ulaştığına dikkat çekerek hava kirliliği halen gerçek bir sorun dedi. Brunix, salımlarda daha fazla kesintiye giderek bu durumu iyileştirmeliyiz şeklinde konuştu. Paris'te hava kirliliğinin tehlikeli seviyeye ulaşmasının ardından geçtiğimiz hafta araçların trafiğe çıkmasına bazı sınırlamalar getirilmiş ve toplu taşımada ücretsiz hale getirilmişti. EEA Avrupa Birliği sülfür dioksit, nitrojen oksit, amonyak ve metan dışı uçucu organik bileşiklerin toplam salımlarının ise 2011-2012'de azaldığını söyledi. Ajans özellikle taşıtların yoğunlaştığı yüksek salım sebebiyle Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Malta Slovenya ve İspanya'nın nitrojen oksit limitlerini 2012'de aştığını açıkladı. Danimarka ve Finlandiya ise amonyak limitlerini aşarken uçucu organik bileşiklerdeki tavanı aşan tek Avrupa Birliği ülkesi Lüksemburg oldu. Kükürt dioksit hedeflerini ise tüm ülkeler yakaladı yani bu limitlerin üstüne çıkmadı. Limitlerin aşılması bu ülkelere ceza kesilmesine yol açabiliyor ancak şu ana kadar bu sebeple Avrupa Birliği tarafından bir ceza kesilmiş değil. Grönland'ın kuzeybatı ucunda bulunan ve küresel ısınmaya direnen büyük buz tabakası oynamaya başladı. Son 3 senedir artan sıcaklık nedeniyle gücünü kaybeden buz tabakası erirse yükselen denizlere milyarlarca ton erimiş buz eklenecek. Nature Climate Change'de yayınlanan bir araştırma, Zakaria isimli akarsuyunu sabit tutan buz tabakasının da erimeye başladığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre son 3 senede, Artan sıcaklıklar buz tabakasını eriterek mantarı açılmış bir şişe gibi Zakaria buz akarsuyunun denize akmasına neden olabilir. Zakaria, Grönland'ın buz tabakasının %16'sını oluşturuyor. Çalışmanın başında bulunan Ohio State Üniversitesi jeoloji profesörü Michael Bevis, Kuzeybatı Grönland'ın kıtanın son sabit bölgesi olduğunu söyleyerek bu araştırma Kuzeybatı'da da Buz kaybının artmaya başladığını gösteriyor dedi. Araştırmaya göre 2013'ten 2012'ye kadar Kuzeybatı Grenland'da her sene 10 milyar ton buz okyanusa döküldü. Kıtanın küresel deniz seviyesi artışına her sene 0.5 mm ile 3.2 mm eklediği tahmin ediliyor. İngiltere Bristol Üniversitesi'nde coğrafya bölümü profesörü Jonathan Bamber, Grönland buz tabakasının son 20 senede deniz seviyesindeki artışa en çok katkısı olan Bölge olduğunu eğer tamamen erirse denizdeki artışın 7 metreye ulaşacağını belirtiyor. Yakın zamana kadar Kuzeybatı Grönland görece olarak sabitti. Bu yeni çalışma artık öyle olmadığını gösteriyor diye konuştu ki 7 metre bir artış olursa zaten dünyanın bütün tarım ovaları ve kıyıları nüfusun çoğunluğunun bulunduğu yerler sular altında kalır. Reis RS Enerji tarafından Zonguldak'ta yapılması planlanan Çayaltı HES için çet süreci başlatıldı. Geçen hafta gerçekleşen çet Halkı bilgilendirme toplantısına katılan Devrekli vatandaşlar protestolarla toplantıyı yaptırmadı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Reis RS Enerji Firması yetkilileri tarafından düzenleden toplantıya devrekten gelen bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Toplantı düdük çalınarak ve alkış tutularak engellendi. Yetkililer toplantı mekanını terk etti. Protestoya katılan vatandaşlar HES projesiyle birlikte ekolojik ve doğal dengenin bozulacağını canlı hayatın tehlikeye gireceğini altını çizdi. Projeyle... Su kullanma hakkını özel şirketlere devredildiği belirtiliyor. Çayaltındaki toplantıyı protesto eden grupta yer alan Emre Ermiş, Yeşil Gazete'ye şu şekilde bir beyanat vermiş. Kendi tutaklığının haklarını hazırlayıp Çevre il Müdürlüğü'ne yollamışlar. Ermiş'in aktardığına göre yaşadıkları Devre ilçesinde 7 göllere 60 km uzaklıkta yapılmış olan Dirgine Barajı, yaşadıkları ilçenin içinden geçen nehrin sularını kurutmuş ve HES ekolojik tahribatı arttıracağı için ve bu yüzden de mücadele ettiklerini ifade ediyor Ermiş. Çet halkının bilgilendirme toplantısını protesto kararı ile ilgili geçtiğimiz aylarda emsal niteliğinde bir gelişme oldu. Bu önemli bir haber. Alia Termik Santrali ile ilgili ara davada 3 kişilik mahkeme üyelerinden biri Çet olumlu raporuna şerh düşmüş. Gerekçe olarak da halkı bilgilendirme toplantısının protestolara rağmen yapılmış gibi gösterilmesi. Emiş, gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp toplantının yapılması gerektiğini belirten mahkeme üyesi bu açıdan ÇED olumlu raporun verilemeyeceği yönünde oy kullanmıştı. Hukukçulara göre bu karar içtihada dönüşebilir. O zaman bu ÇED olaylarının da halkı dinleme toplantılarının engellenmesi daha önemli bir hale gelebilir. Antalya'da sürüklü taş gibi ve kömürlük barajlarının bulunduğu bölgede rüzgar erozyonunun önlenmesi için ta 1950'li yıllarda Ağaçlandırma çalışması yapıldı. İlerleyen süreçte bölgede yaklaşık 100 hektarlık bir alanda devlet eliyle kocaman bir fıstık çamı ormanı oluşturuldu. Bölgede birçoğu yaklaşık 60 yaşında binlerce fıstık çamı ağacının yanı sıra 4'ü endemik olmak üzere yüze yakın bitki türü bulunuyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen bölge turizm alanı ilan edilmiş, 200 dekar alan bakanlık tarafından 49 yılına özel bir Sektöre tahsis edilmiş bir şirkete tahsisi alan şirket firma bölgede 5 yıldızlı otel yapımına başlamış. Bitme aşamasında gelen otel için plajların kuzeyinde bulunan fıstık çamı ormanı tam ortasından yol yapımı başlamış. Yol için bölgede 110 metreküp yani 484 fıstık çamı ağacı kesilecek. Olaya tepki gösteren bölge sakinleri sahil yolu bulunmasına rağmen orman içinden ikinci bir yolun açılmasına anlam veremediklerini söylüyorlar. Ve yetkililer bu bölgede otel yapılırken hiç ağaç kesilmeyecek demişlerdi diyorlar. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.